Van Depremi Günü Merhaba. Bugün 6 Aralık 2011. Van Erciş depreminin 43. Van Edremit depreminin 27. günü. Bugün gazeteci Rahşan Gülşan'la konuşacağız. Rahşan Hanım merhaba. Geçtiğimiz günlerde Van'daydınız. Bize biraz orayı anlatır mısınız? Ee, tabii ki anlatmak isterim ama anlattıkça her anlattığımda yeniden yaşıyorum oraları, orada olma fikrini ee, ve e, her seferinde daha da üzülüyorum. Çünkü görüyorum ki oradayken yaşadıklarım, gördüklerim e, bugün oraya gidişim üzerinden iki haftadan fazla süre geçmiş olmasına rağmen değişmiş değil. Hala kötü haberler geliyor oradan. Hı -hı. Ee, durum, şartlar hiç güzel değil. Üstelik... Nesim şartları daha da kötüleşirken Van için hala kalıcı bir çözüm göremiyorum ben buradan. Peki medyayı, medyanın ilgisini nasıl görüyorsunuz? Daha çok bunu merak ediyorum. Açıkçası ben çok e, ağızdan soruyorum. zaten rastım. benim gitme sebebim de biraz buydu bölgeye. Çünkü bu ilginin düştüğünü gördüm. Ama bir tek medyada değil, halkta da bu ilgi düştü. E, internette ve benzeri mecralarda Van'ın konuşulması, Hı -hı. Van konusundaki farkındalık kazanmaya başlamıştı. E, i̇nsanlar çok da etmiyorlardı Van haberlerine Biraz hani medyayı suçlarken e, medyanın tüketici kitlesine de bakmak da fayda var. Ben biraz bu yüzden gittim zaten birinci ayında e, Erciş depreminin. E, Evet, ilgi azalıyor. Elimizden yeni yapmamız gerektiğini düşünüyorum ve bireysel hareketler burada çok önemli. Hı. Ama işte dediğim gibi yani Van şu anda gazetelerin birinci sayfalarında yok. Televizyonlarda ilk haberlerden çoktan düştü. Bir kalıksama hali oldu galiba farkında olmadan. Hı hı. Peki ben bir şey daha öğrenmek istiyorum. Bu Erciş ile Van merkez arasında yardımların ulaşması hı. ve ilginin bir farkı var mı ee, açıkçası? şöyle e, bir kere Erce işte biraz daha kolay çünkü daha kompakt bir e, alandan bahsediyoruz. Erce çok çok daha küçük bir yer bana göre. Hı hı. E, hatta belki Van'ın e, Birkaç mahallesinin birleşimi kadar diyebiliriz en azından büyük hasar gören bölümü. E, dolayısıyla da ilk başları kaosun ardından e, iyi kötü dağıtımlar biraz normale dönmüştü Erciş'te. Özellikle gördüğüm şey e, daha hızlı bir enkaz kaldırma çalışmasının Erciş'te gerçekleştiğiydi. Hmm. E, ancak Erciş çok çok daha soğuk vandan ve e, dolayısıyla Erciş'te sadırda kalan insanlar bana göre çok daha e, kötü şartlarda yaşıyorlar. Evet. En azından iklim şartları olarak. Van'da şöyle bir sıkıntı var. E, Vanda neredeyse e, modern evlerden, bu işte apartmanlardan filan geriye sağlam olanı kalmamış ve çok fazla insan, 600 binlerle e, ifade edilen insan evsiz kalmış durumda hı hı. çünkü evler gelebilecek gibi değil. E, daha büyük bir ölçekli felcadan, tehlikeden bahsettiğimiz için açıkta kalan kendi çadırını kendi yapmak zorunda kalan daha fazla insan var. İşte tuvalet hizmetinin, banyo hizmetine ulaşmak zorunda olduğu daha fazla insan var. Bu yüzden de yardımlara erişim Vandan Vanda çok daha sıkıntılı çok daha sıkıntılı. Peki basın mensuplarının durumu nedir? Hani e, gözlemleyebildiğiniz kadarıyla? E, basın mensupları yine iyi kötü hani kendi hayatlarını toparlamaya kotarmaya çalışıyorlar. Çadırda kalan var. E, karavan şirketleri kendine karavan kiralamış olup karavanda konaklayan var. E, Kullanabilecek oteller yine var ama. E, otelde kalmak insana çok e, huzur vermiyor. Tabii. Çünkü artılar çok yüksekti. Ben gittiğim zaman da çok büyük artılar oldu. O yüzden ben de çadırda kaldım iki gün. Hı -hı. E, ve hiç tanımadığım bir ailenin yanında kaldım. Üstelik hatta hatırlarsanız bunu e, gazetede yazmıştı bu evet. deneyimimi. Evet. E, biraz da bunu deneyimlemek istemiştim aslında ilkelden. elden. Çünkü çadır deyince yardımlar dağıtıldı deyince biz burada içimiz böyle bir rahat ediyor. Zannediyoruz ki her şey çözüldü. Her şey şahane. Hı -hı. Oysa öyle değil. Çadır dediğimiz şey insanı kardan, yağmurdan soğuktan ayıran bir bes parçası. Ve evet. bu bez parçasının altında yaşamaya çalışmak çok zor. Çünkü bu insanların hepsinin bir hayatı, evi, yanan bir sobası vardı iyi kötü. E, o yüzden şartlar hiç iyi değil. Bunları ilk elden dönemek istedim. E, hani gazeteci Hı. arkadaşlarımız da çadırda kalıyorlar, karavanda kalıyorlar ama görevleri en azından yapıyorlar. E, gazeteci arkadaşlarımız yarın bir gün dönecekler. Hepsinin evleri var ama orada kalan insanların durumu hiç iyi değil. E, onlara acilen karar çözümlere geçmek lazım ama... Siz de fark ediyorsunuzdur, görüyorsunuzdur, konteynerlardan henüz hiçbir haber yok. Evet. Çok az sayıda konteyner kuruldu, çok az sayıda konteyner bölgeye gitti. Ee, hani ben bu konuda hala net, somut, güzel bir gelişme göremedim. Bir konteyner tarlası fotoğrafı görmedim henüz gazetelerde veya televizyonlarda. Hı hı. Çok teşekkür ederiz. Tekrar, ben teşekkür ederim bu konuyu gündemde tutup böyle bir dosya hazırladığınız için açık radyoya. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Van depremi günü